evet konumuza başlamadan önce veyahutta girişmeden önce geçen hafta bazı kardeşlerimiz zikir hakkında soru sordular ve ee, bu hadisin kaynağını da işte sahih ettergib ve ta dağif ettergibde olduğunu veya da sahihü الجامi'de olduğunu söylediler. Araştırdım, hadisi buldum. Ee, hadis diyor ki an abi Sa'idin al-Khudrih radıyallahu an anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksiru zikrallah hatta yakulu mecnun Allah'ı anmayı o kadar çoğaltın ki veya hatta Allah'ı o kadar zikredin ki bu zikriniz esnasında size bu kişi delidir diyecek diyecekler. Diğer hadiste İbn Abbas'tan rivayet ederek sözde Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ükurullah fikran hatta yaqûl" Allah'ı öyle anın ki veyahut da çok anın ki münafıklar sizi gördüğü zaman diyecekler ki bunlar hep gösteriş yapıyorlar. Ve bunu dikkat ediyorsanız bir, birisi Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayet ettiğini söyleniyor. Diğeri de İbni Abbas. Ve biliyorsunuz hadis alimleri, hadis uleması diyorlar ki yalan olan bir hadisi anlatırken veya aktarırken "قال رسول ve sellem" demek caiz değildir. "قال رسول ve sellem" demek için mutlak manada o söz Aleyhisselam'ın söylediği söz olması gerekiyor. Zayıf bir hadise, hadis ise hadisi ise diyecek ki bir hadiste böyle şöyle şu, şu şekilde rivayet ediliyor. Ve burada dikkat ediyorsanız diyor ki an abi Sa'idin al-Hudri radıyallahu anh an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> ya, ve bu İmam Elbani rahimahullah ee, şeyde tergibte diyor ki bu hadis uyduruktur. Ve bu hadisi uyduran kişi 4000 tane hadis uydurmuş. Ve halife el Mehdi döneminde bu kişi Tamam mı? yakalanıyor ve öldürülüyor. 4000 tane hadis uydurmuş ve bunları hepsi Ali satt ve selam'ın söylediğini diye ne yapıyor? Burada görüyorsun bak. Ravi bile gösteriyor. An Ebi Saidin hudri Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh biliyorsunuz büyük sahabilerden. Şu Şu anda şu anda aklımda yok. Ama ders bittikten sonra söylerim inşallah. Burada aynı kitapta yazıyor. Dolayısıyla bu hadis nedir? Bu hadis uyduruktur. Diğer hadis ise diğer hadis ise yani İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadise bu hadis zayıftır. Tamam mı? Ve şiddetli zayıftır diyor. Ki diyor ki "Hada'l hadis zayıfun cidden." Ve biliyorsunuz zayıf hadisler ile hayırlı amellerde hayırlı amellerde zayıf hadislere dayanarak amel etmek caiz değildir özellikle zıttı sahih bir hadis varsa bazı alimler demişler ki zıttı sahih hadis yoksa ay zayıf hadisin zıttı sahih hadis yoksa o zaman bu gibi hadislerle amel etmek bir bâtıl yoktur diye söylüyorlar. Ama en doğrusu en doğrusu hayır diyenlerdir. Yani en doğrusu zayıf hadislerle amel etmemektir. Böylece bu soruya, bu hadis üzerinde soruya cevap vermiş oluruz Evet. Konumuz neydi? Konumuz bidattı. Ve e, bidatın İslam'da, İslam'da caiz olmadığını ve demiştik ki bidat, Kur'an, artık bu bidat dediğimiz hangi amel olursa olsun, Kur'an'a ve sünnete, sahih sünnete dayanmıyorsa ve Ali satt ve selam döneminde de döneminde de o amel yok idiyse sonradan sonradan icat edilmişse o icat edilen o icat edilen ameli amel ameli işlemek ve da o hadisle denilen hadisle amel etmek kesinlikle nedir? Bidattır. Ve Aleyhisselatü Vesselam İmam-ı Müslim'in sahihinde diyor ki فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللّٰهِ Ve biliyorsunuz bunu Khutbatul Haca'da de devamlı biz açılış yaptığımız zaman bunu ne yapıyoruz? Devamlı okuyoruz. Ve biliyorsunuz Khutbatul Haca Allah Resulü Vesselam ashabına Kur'an'dan bir sure öğrettiği gibi bu Khutbatul Haca'yı ne yapıyordu? Öğretiyordu ve ezberlettiriyordu. Khutbatul Haca çok önemli bir, bir hadistir. Ali ve vesselam cuma hutbelerinde, nikah hutbelerinde veyahut da herhangi bir anda konuşma yapacağı zaman Ali ve vesselam bunu ne yapıyordu? Bunun ile açılış yapıyordu. Ve burada diyor ki Ali ve vesselam "Fe inna hayra'l hadis Ve bu konuyla ilgili bazı rivayetler var. Başka hadiste diyor ki "Fe inna asdaqul hadis kitabullah." Başkaları bir rivayette "Fe inna Afdalul kelami veyahutta hayr el kelami kelamullah. El hadis sözdür. Kelam yine sözdür. Ey Allah sözü veyahutta Allah kelamı. Diyor ki "Feynna hayır hadisi كتاب الله. Sözler içerisinde en hayırlı söz ve en doğru söz Allah'ın sözüdür. Yani Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı nedir? Kur'an-ı Kur Kerim. Bir de Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'den daha başka bir kelamı var. O da nedir? Hadis-i kutsi. Hadis kutsi. Evet. Burada diyor ki ve hayrel hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı? Ve en doğru yol, en doğru metot, en doğru çizgiyi Allah Resulü'nün çizmiş olduğu çizgidir. Aleyhissalatu vesselam'ın çizdiği çizgiyi neye dayanıyor? Allah'ın kitabına dayanıyor. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُوا مُحَمَّدٍ Ondan sonra diyor ki وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Tamam mı? Ve en şerliği ve en kötü şey veyahut da amel sonradan dinden olmayıp dine mal edilerek icat edilen şeylerdir. Ve bu şeyler dediğimiz Tek kelimeyle dine dayalı veyahut da dinden olan ama dine dayanmayıp veyahut da dinin dışında olan bazı fenler veyahut da tahassuslar buna girmiyor. Biliyorsunuz geçen haftada değinmiştik. Çünkü bid'at dediğimiz zaman tek kelimeyle dinde olan bid'at kastediliyor. Yoksa geçmişte mesela e, toplar yoktu, tüfekler yoktu. Uçaklar yoktu, şu bombalar, bu bombalar, memneler falan filan yoktu. Minareler yoktu, mikrofonlar yoktu, hoparlar yoktu, cep telefonları, radyolar, televizyonlar, binalar, memneler, camilerin şu andaki şekli şudur, budur. Bunlar hiçbirisi yoktu. Sonradan çıktı, tamam mı? Tabii ki bunlar lügat itibarıyla bidattır. Ancak bunları yapmak nedir? Bunları yapmak caizdir. Ama dinde öyle değil. Dinde dinde Ali satt ve selam döneminde olmayıp da sonradan icat edilip ve bu icat icat edilen şey dinden göstererek insanlara sunmak ve insanların icat edilen bu şeyle amel etmek nedir? Bid'attır. Ali satt ve selam diyor ki: "وكل بدعة ضلالة." Bu İmam-ı'nın rivayet ettiği hadis. Tamam. Mı? Demek ki en kötü ve en şerli olan şey dinden olmayıp sonradan dindenmiş göstererek dine mal eden edilen şeydir. Ve bu şey artık bu amel nedir? Bu amel bid'aattır. Tamam mı? Bu tarafta yine İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste diyor ki Ali aleyhisselam: "Men yaşh minkum ba'di feseyra ihtilafen kesire." Tamam mı? Men yaşh minkum ba'di seyarahtlafen kefi yara sizden benden sonra yaşayacak olursa veya olursanız tamam mı birçok ihtilaflar göreceksiniz ve şu anda İslam ümmetinin arasında gördüğünüz bu ihtilaflar tamam mı cemaatler gruplar partiler hizipler teşkilatlar nice şeyler ve fırkalar ve biliyorsunuz hanat vesine bu Diyor ki, geçmişte Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim gelecekte, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi cehennemdedir. Bir tane müstesna. Müstesna deyince, oradaki ve Vesselam'ın arkadaşları, ashabı diyorlar ki, kimdir bu ey Allah'ın Resulü? Bir rivayete göre diyor ki, cemaat, diğer rivayet ediyor ki ben ve ashabımın üzerinde olduğumuz yoldur diyor Ali satta selam. Dolayısıyla bu 73 fırka kendi aralarında hem akaidde, itikatta hem de amelde nedir? ihtilafa düşmüşler. %100 İslam'ın dışına çıkan fırkalar olduğu gibi %100 İslam'ın dışına çıkmayıp yani Müslüman olup ancak dinlerini zedeleyecek bazı bid'at ve ahurafeler var. Ve burada diyor ki فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا İşte bu ihtilafı gördüğünüz zaman veya da göreceğiniz zaman ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ Tek kelimeyle. Ve daha başka bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam تَرَكْتُ فِيكُمْ Emran لَنْ تَدِلُّوا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Kitabullah ve sünneti. Ve burada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bi sünneti. Diyor ki size iki şey bırakıyorum. Tamam mı? O iki şeye sımsıkı sarılırsanız hiçbir zaman sapmazsınız. Ey hak yoldan sapmazsınız. Nedir bu iki şey? Birincisi diyor Allah'ın kitabı. İkincisi benim sünnetim. Ali Said ve sünneti biliyorsunuz. Yani ve demiştik ki bundan önceki sohbetlerimizde Ali Said ve sünneti derken genel konuştuğumuz zaman yani her şeyi kapsıyor. Ama Ali Said ve sünneti ne demiştik? Üçtir demiştik. Bir, söz, iki, fiil, üç, ikrar. Tamam mı? Ve burada fetemesku bi sünneti yani söylediği zaman ay bütün bu üç şeyi kapsıyor. Hem sözü, hem fiili, hem de iqrarı. Diyor ki "Fe aleykum bi sünneti." İşte o zaman o ihtilafların veyahut da ihtilafın kol gezdiği bir dönemde ne yapacaksınız? Siz o zaman benim sünnetime sımsıkı sarılınız. Ancak Ali Sattu'nun sünnetine veyahut da onun sünnetine mal edilerek maalesef şiddet Hanisat ve Sam'ın söylemediği söylerne yapılmıştır, sokulmuştur. Tıpkı demin ki anlattığımız hadis gibi. Tamam mı? Ya ne yapmışlar? En Said an Abi Said khudri sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle şöyle şöyle şöyle. Halbuki bu hadis nedir? Uyduruktur. Ama uyduruk olmakla beraber bu sünnet kitaplarına, musnetlere girdirilmiş, yani sokulmuş. Ve zayıflıktan ve sahihten veyahut da şahısdan şundan bundan haberi olmayan bir Müslüman bu tür kitaplara açtığı zaman, bu hadisi gördüğü zaman, o zaman bazı Müslümanlar şöyle şöyle zikir yapmak bidaattır, caiz değildir dedikleri zaman bu adam diyecek ki ama ben filan kitapta şu hadisi okudum diyecek. Ali Satt ve selam diyor ki şöyle şöyle şöyle. Ve Bu Ali Satt ve seleme mal ediliyor. İşte sünnet içerisinde şu anda nice uyduruk hadisler olduğu gibi nice zayıf hadisler de vardır. O zaman bir sünnet derken ne diyeceğiz? Ali Satt ve sahih sünneti. Sahih Ali Satt ve selam sahih sünneti her Müslümanı bağlıyor. Ey her kelime-i şehadeti getirip tamam mı? Ondan sonra Aleyhisselatü Selam, Allah-u Teala'nın kerimiyeti ühidden sonra Aleyhisselatü Vesselam'ı da şehadet ediyorsa bu sünnet onu bağlar. Artık bu hangi gruptan olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi fırkadan olursa olsun madem ki bu Aleyhisselatü Selam'in sözü sahihtir o zaman o sahih söz Aleyhisselatü Selam'in sözü her kelime-i getiren Müslüman'ı bağlar ve o Müslüman o sahih hadisi sahih hadisona ulaştığı zaman ona teslim olmakla mükelleftir veyahut da mecburdur. Ve imamlarımız ne demişler? İza sahha'l hadis fehuve mezhebi. Hadis sahih olursa Ali aleyhisselam'ın hadisi yani sözü veya Yahud'ta ona isnat edilen sünnet sahih ise o benim yolumdur, o benim mezhebimdir. O benim görüşümdür diye ne yapmışlar söylemişler. Fe aleykum bi sunneti işte ihtilafın kol gezdiği bu tür şeylerde ne yapacaksınız? Benim sünnetime sımsıkı sarılacaksınız. Hemen arkasında diyor ki Ali satt ve selam ve sünnet-i hulefai'r raşidin mehdiyin'den بعد diyor. Yani Ali satt ve selam birinci hadiste size diyor iki şey bıraktım birincisi Allah'ın kitabı ikincisi benim sünnetim ve bu hadiste diyor ki benim sünnetime sünnetine ilave olarak ne yapmış raşit halifelerin sünneti, sünnetine ne etmiş eklemiş ey o zaman aleyhissalatü vesselamin vefatından sonra özellikle dört raşit halifenin sözlerinden bir söz ona isnat edilirken ve o isnat edilen söz sahih ise yani hadis mutahassısı olan alimler bu hadis sahihtir. Yani Ömer'in söylediği, Ebu Bekir'in, Üthmen'in, Ali'nin söylediği söz sahihtir dediği zaman o zaman o söz veyahut o halifenin sünneti tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarıldığımız gibi onun sünnetine sarılmakla mükellefiz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bizi bağladığı gibi bu hadise dayanarak Raşid halifelerin sünneti de bizi ne yapıyor? Bizi bağlıyor. Bu hadis tabi evet, İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadistir. Ve İmam Elbani Rahim'e diyor ki bu hadis sahihtir. Ahmet Şakir'de Mısırlı bir alim o da muhaddistir diyor ki bu hadis sahih. Ve Siddık Hasan Khan Hindistanlı bir alim o da muhaddistir yani âlime bir insandır Rabbim onu rahmet etsin ve İmam eş-Şevkani İmam es-Sanani ve bu gibi alimler hepsi diyorlar ki bu hadis sahihtir. Ondan sonra diyor ki hemen aynı hadise diyor ki ve iyyakum ve muhdesatü'l-umur. Yani bizim konumuzla alakalı ve iyyakum ve muhdesatul umur tamam mı? Dikkat ediniz. Sonradan, ey dinden olmayıp sonradan icat edilerek dinden gösterilen şeylere şeylerden sakınınız diyor Ali vesselam. Ey onlardan sakınınız. Ey sakın o söylenen sözlere veyahut da fiillere veyahut da amellere sakın inanmayın ve onları yapmayın. fe inne kulle muhdesatim bida'a Tamam mı? Diyor ki aleyhissalatü vesselam şüphesiz ki Daha önceden dinden olmayıp Veyahut da sünnette, sünnetten olmayıp Sünnetimize uygun olmayan Her icat edilen amel Nedir? Bidatun O amel nedir? Bidattır Hemen arkasında diyor ki aleyhissalatü vesselam Ve kullu bidatin Ve her bidat delalettir Ne demektir delalettir? Ey o kişi o bid'ati icat eden veyahutta hutta o bid'atla amel eden kişi nedir? Allah korusun sapaklıktadır. Ey haktan ayrılmış olur. Daha başka bir rivayette diyor ki Ali Sattwaslem ve kullu dalaletin ايش? Finnar. Ve her delalet ey her Kur'an'a, sahih sünnete uymayan amel o ameli işleyen kişi nedir? cehennemliktir Allah korusun. Ey o amelin sahibi cehennemliktir. Ve burada cehennemliktir derken bu Allah Celle Celaluhu'nun hakkıyla alakalı olduğu için o kişi iman üzerinde ölürse, ey bu bid'atlarla amel eden Müslüman iman üzerinde ölürse Allah dilerse onu affeder, dilerse onu cehenneme koyar. Bu Allah'ın hakkı olan bir şeydir. Hiçbir kul Allah'ın hakkına karışamaz. Ancak kul kendi hakkına karışır. Bir kul daha başka bir kul üzerinde hakkı varsa öbür dünyada kendisi ister o hakkından vazgeçer isterse kendi hakkından vazgeçmeyip Allah'ın huzurunda o kişiyi ne yapar? Yargılanması için Allah'tan talep eder. Ama Allah'ın hakkı konusunda hiç kimse karışamaz. Dolayısıyla Allah'ın hakkıyla ilgili bir kul bir işlem veya da bir amel yaptığı zaman ve bu amel amelden tövbe etmeksizin ölürse ve ölümü tevhid üzerinde ise bu bidatlarla veya da bu günahlarla gittiyse o zaman bunu yargılayacak olan Allah Celle Celaluhu'dur ve bu yargılamadan veya da hesaba çektikten sonra Allah dilerse onu affeder dilerse hak ettiği kadar onu cezalandırır Evet. Ve i̇bn el-Mes'ud radıyallahu teâlâ İmam Buhari ile İmam Müslüm'ün ittifakıyla diyor ki İbn Mes'ud radıyallahu an Bir gün Ali ve vesselam'ın meclisinde otururken diyor. Ali ve vesselam aleyle bize şöyle bir çizgi çizdi diyor ki hattalen resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta tamam mı? ne demektir hattan yani hatta مستقیماً ay bize düz doğru bir çizgi çizdi böyle tamam mı hemen arkasında diyor ki thumma hatta an yemihi ve an şimalihi ay an yemin an yemin el hatl مستقيم خَبْطَ عَنْ يَم۪ينِ الْخَبْ وَعَنْ شِمَالِ الْخَبْ خُطُوطًا مُنْحَرِفَ Tamam mı? Ey, eğrik çizgiler çizerek kesik kesik dedi ki aleyhissalatü vesselam ثُمَّ قَال هَذَا سَبِيلُ اللّٰهِ Ey, eliyle dosdoğru çizdiği çizgiye aleyhissalatü vesselam diyor ki هَذَا سَبِيلُ اللّٰهِ Ey, bu Allah'ın dosdoğru yoludur. Allah'ın dosdoğru yolu demek nedir? İslam'dır. İslam neye dayanıyor? Kur'an'a, sünnete dayanıyor. Ve burada Kur'an ve sünnet ashabın anlayışına uygun olması şarttır. Çünkü bir kişi Kur'an'a ve sünnete ashabın anlayışını göz önünde bulundurmaksızın yanaşırsa birçok bidat ve hurafelere düşebilir Allah korusun. Tıpkı fırkaların Fırkaların düştüğü gibi ey yetmiş üç fırkanın birisi müstesna yetmiş iki fırka ashabın anlayışı ile Kur'an'a ve sünnete yanaşmadığından dolayı ne yaptılar? İnhiraf oldular ey hak çizgiden veyahut da doğru çizgin, çizginin sağındaki ve soldaki çizgilerden oldular. Burada diyor ki her ise ey bu Allah'ın doğru yoludur. Sağdaki ve soldaki sona diyor ki Aleyhissalatu vesselam ve hadihi es-subul. doğru yolun sağında ve solunda çizdiğim çizmiş olduğumuz bu eğri veya da kesik çizgiler bunlar da diyor yollardır. <gülüyor> ve hadihi es Bunlar da nedir? Bunlar da yollardır. وَعَلَى, وَعَلَى كُلِّ سَب۪يلٍ مِنْهَا شَيْطَانٍ يَدْعُوا إِلَيْهِ. Tamam mı? Diyor ki her yol üzerinde şeytan var ve bu şeytan bu yola ne yapıyor? Çağrı yapıyor. Bu yollar nedir? Bu yollar işte 73 fırkanın içerisindeki 72 fırkanın edindiği yollardır. 73. fırkan hangi yolu edindi? ve Semin ilk önce çizmiş olduğu dosdoğru yoldur. Ey Kur'an ve sahih sünnete ashabın anlayışına uygun olan yoldur. Ondan sonraki yollar 72 fırkanın edindiği yollardır. Bu yollar artık hangi yollar olursa olsun. Nice fırkalar var. Bu zamanla, zamanla bu dersimizde inşallah bu gibi fırkaları tek tek değineceğiz. Allah'ın izniyle. O zaman Ali ve vesselam bu hadisi okuduktan sonra Enam suresinin 153. ayeti okuyarak şöyle dedi. Ondan sonra dedi ki ve enna hada siratım mustakimen. Bu çizgileri çizdikten sonra dedi ki Ali ve vesselam işte bu benim dost doğru yolumdur. Tamam mı? Yani Allah Celle diyor ki işte bu benim dost oğlum ve en haza sirati burada hemen ne diyor Allah Celle Celalüh fettabi'u Ey bu dos doğru yola tabi olunuz tamam mı bu dos doğru yola tabi olunuz bu yol nedir İslam'dır. İslam'ın temeli nedir kuran sünnet ashabın anlayışına uygun olmak şartıyla ile demiştir fettabi hemen arkasından diyor ki ve la tettebi'us subul ve semin çizdiği yol neydi Al-Khattı'l-Mustakim. Oradan sonra Allah Celle'ye dikkat ediyorsanız ayet hadisle tamamen eşit manada. Hemen Allah Celle diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın tasdik üzere ve la subul Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Dedi ki هذا s-sabîlullah ve yavutta sağdaki soldaki dedi ki ve hâdihi s-subul ala kulli minhe s-sabîl ala kulli minhe s-şeytan. Burada Allah Vesselam ne diyor? Fettabii'u ey bu dost doğru yola bu dosta tabi olunuz ve lattebiu'us subul sakın bu dost doğru yolun sağındaki ve soldaki yollara tabi olmayınız. Hemen arkasında diyor ki Allah celle celaluhu fetarraq bikum an Zira siz dost doğru yoldan ayrılara sağdaki ve soldaki batıl yollara, bidat yollara, kurafe yollara uyarsanız işte o yollar sizi Allahu Teala'nın dost doğru yolundan alıkoyar tamam mı Dolayısıyla bu fırkalar hepsi nedir bir olan fırkalardır bu fırkalardan bazıları tamamen dinden çıktılar bazıları dinin içinde kalmak şartıyla Ey yüzde yüz çıkmaksızın ama birçok yanlışlıkları var Bismillah. Hemen arkasında diyor ki aleyhissalatü vesselam bu gibi icatlara men ehdese fi emrine hâzâ ma leyse minhûn fâhuvârat bu hadis İmam Buhari ile İmam Müslüm'ün ittifakıyla. Tamam mı? Artık bu her kim daha önceden dinimizden olmayı veyahut sünnetimize uygun olmayı veyahut da ve vesselam'ın döneminde yoksa sonradan dinden göstererek icat ediliyorsa o şey nedir? İcat etmiş olduğu şey nedir? Merdüttür. فَهُوَ رَدُّنْ اَيْ Değildir. Ve bu insanlar bu gibi ameller yaparken artık işte ragaip kandil geceleri olsun zikirler olsun, ibadetler olsun namazlar olsun bu gibi ibadetleri, namazları zikirleri yapan kişi iyi niyetli olduğundan dolayı kendisince Öldükten sonra bu gibi amelleri kendi amel defterinde göreceğine inanıyor değil mi? Ey hayırlı amel defterine göreceğine inanıyor. Ama bu hadise, hadiste dikkat ediyorsanız okulunu şeylere dayana ne diyor? Diyor ki hayır, dünyada kendisinince yapmış olduğu amellerin iyi olduğuna inanarak yapıp da ama öbür dünyada hayırlı amel defterine yazılmayacak diğer amel defterine yazılacak. Ve biliyorsunuz her Müslümanın her Müslümanla beraber iki tane yazıcı melekler var. İki tane koruyucu melek var, iki tane yazıcı melek var. Birisi önden, birisi arkadan bunu bunu Allah'ın emri üzerinde bu kişiyi tehlikelerden koruyorlar. <gülüyor> tamam mı? Sağdaki soldaki yazıcılarda birisi iyi yazıyor, birisi kötü, kötülüğü veya ota hayırlı amel veyahut da hayırlı olmayan ameller. Dolayısıyla bu kişi vefat edince sanıyor ki o yapmış olduğu amellerin karşılığını hayırlı amel defterinde göreceğini sanıyor. Ama vefat ettikten sonra bakıyor ki o yapmış olduğu kendisince hayırlı amel olarak gördüğü ameller hayırlı amel defterinde değil tamam mı? Kötü amel defterinde gözüküyor. Niçin? Aleyhisselatü vesselam, aleyhisselatü, aleyhisselatü vesselam nedir? Aleyhisselatü Vesselam asla Allah adına yalan konuşmaz. Din konusunda Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman kendisince konuşmaz. Dünya konusunda konuşup hata etmiştir ama dinde Allah adına asla yalan konuşmaz. Ve bu kimin sözüdür bunlar hepsi? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür diyor. Men, men hada, tamam mı? her kim bizim dinimizde bir şey icat ederse icat etmiş olduğu şey bizim sünnetimize veyahut da bizim dinimize uygun değilse o icat ettiği şey nedir? merdüttür. e bu adam sözde işte şu namazı icat etti veyahut da şu zikri veyahut da şu süreleri mesela şu şu gecelerde tahsis ediyorlar hani zamanla gelecek yani bazı bazı alimler veyahut da bazı şeyhler veyahut da bazı ustadlar veyahut da bazı cemaat liderleri ne yapıyorlar? Mürütlerine veyahut da mensuplarına bazı dualar, zikirler oluşturuyorlar kitaplaştırıyorlar. Diyorlar ki mesela cuma günü şu süreyi oku, pazartesi günü şu süre, salı günü şu süre böyle tam yedi güne ayarlayarak her gün için Kur'an'dan okunacak bazı süreler seçiyor ve diyor ki kim bu süreleri okursa işte şöyle şöyle şöyle ve bu süreleri devamlı ne yapıyor? Devamlı bir şekilde bu günler içerisinde takip ederek amel ediyor. Veyahut da mesela Mevlid gecesinde şunu şu namazları kılar şöyle yap şöyle yap. Veyahutta akşam namazından sonra şu şu şu zikirleri yap. Ve bu söylenen veyahutta tahdid edilen bu gibi süreler, bu gibi dualar, bu gibi zikirler Ali satt ve selamın Ali ve selamın sünnetine uygun olmadığı için, Ali satt ve selamın yapmadığı zikirler, okumadığı böyle yani tertipli bir şekilde okumadığı da yapmadığı bir amel olduğu için bu gibi ameller onun amel defterine nedir? Hayırlı amel defterine değil, kötü amel defterine yazılıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Hemen ondan sonraki Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste diyor ki, ''Men amile amelen, leysa aleyhi âmruna fahıverat.'' Birisi icat konusunda, diğeri de icat edilen amelle amel eden. Burada diyor ki, her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim dinimize veyahut da sünnetimize uygun değilse o amel nedir? Merduddur, makbul değildir. Ve burada dikkat ediyorsanız Ali Satt ve selam Allah tarafından yönlendirildiği için, müstakbele doğru ümmetinin hangi hatalara düşeceği için dikkat ediyorsanız Ali Satt ve selam hep geleceğe doğru ne yapıyor? Haber veriyor. Ve geleceğe doğru haber verirken bu demek değildir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'tan emir almaksızın gaybi biliyor. Haşa. Ali satt ve selam bir beşerdir. Allahu Teala'nın ona bildirmediği bir şeyi asla müstakbele doğru bilemez. Din konusunda olsun, olursa olsun. Ali satt ve selam Allah tarafından ne yapılıyor, yönlendiriliyor. Ve Allah Celle Celaluhu'nun ona söylemediği veya da ona haber vermediği bir şeyi kendiliğinden bilemez. Ey Ali satt ve selamın gayb ile alakası yoktur. Ancak Allah Celle Celaluhu Cebrail vasıtasıyla mustakbele doğru bazı hadiseleri söylemişse ve Selam buna dayanarak konuşmuşsa bu Allah tarafından ona haber verildikten sonra ve Selam bunu söylüyor. Ve dikkat ediyorsanız burada hep mustakbele doğru ne yapıyor? ve Selam? Çünkü diyor ki Men ya'iş minkum ba'di Tamam mı? Feseyara ihtilafen kethira Nedir bu? Mustakbele doğru haber vermektir. Peki gaybtan konuşmak kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Ama burada hani sallat ve Bu haberi kimden alıyor? Allahu Teala'dan alıyor. Kim ona bildirdi? Cebrail aleyhissat ve selam. Ve biliyorsunuz kıyamet küçük kıyamet alametleri, büyük kıyamet alametleri bunları hep konuşurken hep müstakbele doğru konuşuyor. Ve bu konuşmalar hepsi Allah Celle Celaluhu'nun Cebrail aleyhissat ve selam'ın vasıtasıyla ona bildirmiş olduğu nedir? Sözler veya yahut da alametlerdir. O zaman Müslümana düşen görev tek kelimeyle, tek kelimeyle Kur'an'a ve sünnete ashabın anlayışına uygun olmayan bir ibadet veya da bir amel din konusunda kesinlikle o amelle meşgul olmaması lazım. Çünkü o işleyeceği veya yapacağı amel, tamam mı? öbür dünyadan ondan bir miskazerra kadar faydalanmayacak Bilakis cezalandırılabilir eğer Allah onu affetmezse cezalandırılabilir çünkü biz buna da inanıyoruz ki bu gibi zikirleri bu gibi ibadetleri yapan bazı Müslümanlar iyi niyetli olduklarına da inanıyoruz ama her zaman söylediğimiz gibi ve alimlerin söylediği gibi her şeyde iyi niyetli yeterli değildir özellikle din konusunda Peygamber ve Selam diyor ki: "İnne'l a'male binniyat." Adam diyor ki, "Benim benim niyetim hayırlıdır." Tamam mı? Benim niyetim iyidir. Biz de inanıyoruz. Hani onun niyetini biz bilmiyoruz. Ama Müslüman'dır, namazlıdır, niyazlıdır bunu söylediği zaman, "Benim niyetim iyidir." dediği zaman kendi kalbindeki haberi bize ne yapıyor, iletiyor. Biz de diyoruz ki, Müslüman olduğu için inanıyoruz. Sen iyi niyetlisin. Ama bu yeterli değildir. İyi niyetle beraber mutlak manada yapılacak olan ibadet nedir? Kur'an ve sünnete uygun olması gerekiyor. <gülüyor> Ey e Ali A.S.'e tabi olması gerekiyor bu amellerde. Ali A.S. yapmadığı bir ibadeti senin için yapıyorsun. Ve otan için icat edildi. Yani mesela bu kandil geceleri. Kandil geceleri bu kandiller ve o da bu kandil ibadetleri, Ani Saat ve Selamın döneminde hiç birisi yapılmamıştır ve zamanla bu önümüzde gelecek. Çünkü biz şu anda daha bidatın tahsilindeyiz Hangi neyin bidat olduğunu daha değinmedik biz. Şu anda biz bidatı tahsil etmek istiyoruz, tamam mı? Bidatı tahsil etmek istiyoruz. Ey, bunlar kaidedir. Bu gibi deliller Müslüman da aynen kulağında bir küppe olması gerekiyor. Altıncılar. Ona bir kişi, onlara bir kişi altın getirdiği zaman karma karışık altın getirdiği zaman 18, 19, 20, 20 24, 21 neyse artık e, altının gramları neyse veyahut da değerleri neyse o kadar karışık altın getirmiş ki altıncı diyor ki bunu altınlar işte ben satacağım eski altın neyse diyor ki bunların şeyi ayarına kadar diyor ki mesela 22 adam yalan atabilir bu altıncı ona kanmayacak altıncı her ne kadar o kişi bu altınlar hepsi 22 ayardır dediyse de altıncı ona kalmıyor tamam sen doğrusun deyip de hemen alıyor 22 ayar üzerinde hasap vermiyor bu altıncıların mehenk taşları var bu maddi alanda bu madenlerde yani bir ilimdir bu ilim oluşturulmuş bu altıncı bu altınları mehenk taşına vuruyor ve diyor ki bu 22'dir bu 14'tür, bu 18'dir sen bana 22 dedin bak ve bu maddi ilme dayanarak altınları ayırırken Müslümanlar din konusunda da artık kişinin niyeti ne olursa olsun diyebilirim ki benim niyetim şöyledir böyledir. Ben derim ki ben sana inanıyorum. Senin madem ki sen öyle diyorsun ben inanıyorum ki Müslüman doğrudur yalan atmaz. Tamam mı? O zaman senin niyetin ama bu niyet yeterli değildir. Niçin bu altıncıların bu altınları mehenk taşına vurduğu gibi biz de bu ameli neye vuracağız? sadece evet, niyet değil hemen onu Kur'an'a ve sünnete evet. götüreceğiz. Ve Ali Satt Allah Celle Celaluhu Nisa suresinin 59. ayetinde diyor ki: "Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve'r-Rasul in kuntum tu'minun billahi vel bir meselede, bir şeyde anlaşmazlığa düşecek olursanız, o anlaşmazlığa düştüğünüz şeyi Allah'ın kitabına ve aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine Tabii ki Allah'a ve Resulüne götürün demek tamam mı yani Allah'ın kitabına götürün demektir ve Rasule götürün demek söylediği onun hayatında direkt ve vesselam'a götürüyorlar ve onu hakem ediniyorlar ama aleyhissalatü vesselam'ın ifatından sonra neye götüreceğiz meseleyi Kur'an'a ve sünnete götüreceğiz tıpkı bu altıncunun altınları meheng taşlarına götürdüğü gibi mehen taşına vuruyor ondan sonra bu sektekar adamın getirmiş olduğu altınlar sektekar olduğunu çıkarıyor yalancı olduğunu çıkarıyor hani sen bana 20, hepsi 22 ayar dedin ama bak 22 ayar var 14 ayar var 18 ayar var demek ki doğru değildir demek ki sen yalan atıyorsun ama yine de altınları alıyor Ha, bu eğer maddi alanda böyleyse din alanda çok çok çok daha önemli ve çok çok daha dikkatli olmak lazım o zaman Din konusunda hangi amel olursa olsun, hangi ibadet olursa olsun mutlaka o ibadeti ve o ameli yapmadan önce onun Kur'an'da ve sünnete yeri olup olmadığını araştırmamız gerekiyor. Bu bizden matluptur. Yani sen bir iş, bir iş çevireceksin. O işi çevirmeden önce madem ki sen Müslümansın bu çevireceğin işin senin dinindeki senin dininde yeri nedir? Helal mıdır, haram mıdır? Hemen körü körüne girmeyeceksin çünkü bu girişeceğin iş içinde helal da olabilir haram da olabilir o zaman bu işi çevirirken helal mal kazanman için ne yapacaksın buna dikkat edeceksin o zaman bu haramsa buna yanaşmayacaksın bu helalsa buna yanaşacaksın tamam mı dolayısıyla Müslüman her yapacağı şeyde ilk önce yapmadan önce kuran ve sünnete gitmesi gerekiyor örneğin bu sene için sen hacca gideceksin. Hacca her Müslüman İslam'ın, İslam'ın beş rüknüne inanmakla mükelleftir. Birisini inkar ederse kafir olur Allah korusun. Ama bu beş rükün içerisinde bazı rükünlere inanmakla beraber o rüknün bilgisini bilmekle mükellef değildir. Örneğin hac rüknüne inanacaksın ama hac nasıl yapılır sen... Hac sana farz değildir. Hacca gitmiyorsun. O hacı nasıl yapılacağını sen öğrenmekle mecbur değilsin. Ama hac yapmak istediğin zaman o inandığın temel inancında olan hac o zaman hacın nasıl yapılacağını Kur'an ve sünnete gideceksin. Tamam mı? Onu ne yapacaksın? Nasıl hac yapıldığını oradan öğren. O zaman işte senin üzerine vaciptir. Ama sen hacca gitmediğin müddetçe hac bilgisini, kültürünü, ilmini öğrenmekle mükellef değilsin. Zekat mesela. Sen zekatın rükün olduğuna inanacaksın. İnkar edersen kafir olursun. Ama sen bu rükne inanmakla beraber zekatın yoktur. O zaman zekatın nasıl taksim edileceğinin ilmine gitmene gerek yoktur. Yani o ilmi bilmene gerek yok. Çünkü senin zekatın yok. Zekatla mükellef değilsin. Malın yok ki zekat veresin. O zaman sen kalkıp da zekat nasıl mesela koyunların zekatı nedir keçilerin zekatı nedir, develerin zekatı nedir e, ineklerin zekatı nedir, arpanın zekatı, buğdayın zekatı, altının zekatı gümüşün zekatı, bunu öğrenmene gerek yok çünkü sen Fırzık bunlardan, kim? efendim farz-ı kifaya yani kime farsa o kişi o bilgiyi öğrenecek o bilgiyi edinecek ama senin zekatın var, örneğin paran var ne kadar 85 gram 85 gram değerinde bir paran varsa kasada ramazanın birinci gününü koydun gelecek ramazanın birinci günü veya ikinci günü geldiği zaman ne yapman gerekiyor zekatını vermeni gerekiyor o zaman sen bu zekat nasıl dağıtılır kimlere dağıtılır işte o zaman ne edeceksin kuran ve sünnete gideceksin yok sen kuran ve sünnetten bu bilgiyi edinemiyorsan veya her ibadet olursa olsun eğer sen kendin Kur'an'dan ve Sünnet'ten edinemiyorsan, o zaman ne yapacaksın? İkinci merhale yaptıracaksın. İkinci merhale neydi? Fasıl ahle zikri, in kuntum la tağlamun. Sen okumasını biliyorsan, hiç kimseye sormadan kendini araştıracaksın. Ama yok, okumasını bilmiyorsan veya hatta okumasını biliyorsun ama çıkaramıyorsun, anlayamıyorsun, tamam mı? O zaman ne yapman gerekiyor? çıkaranlara veyahut da anlayanlara götüreceksin. Kimdir bunlar? İlim ehli olan insanlardır. Ve bu ilim ehli olan insanlar ille de bu meseleyi ona götürürken götüreceğin kişi ille de allamenin allameleri olması gerek yoktur. O meseleyi kim biliyorsa ona gideceksin. O meselede de gerçekten Kur'an ve sünnete göre bilinçli midir? Bilinçli. Örneğin müftü veyahutta da bir cami hocası. Sen zekat vereceksin diyorsun ki işte bu hoca biliyor o zaman ben şu kadar karam var nasıl zekat üzerime benim üzerimde zekat düşüyor mu düşmüyor mu ne kadar var diyor ki 85 düşer ne kadar var mesela diyelim ki 75 75 gramsa sana zekat düşmüyor o zaman hiç gerek yok yani sana anlatmasına gerek yok 85 ise diyecek işte şu kadar düşüyor şunu da şuna şuna vereceksin. Çünkü zekatı hak etmeyen bir kişiye verirsen o zekat senin boynundan çıkmaz. Yine senin borcun kalır. Tamam mı? Ancak o verdiğin mal sadaka olarak ey nafile sadaka olarak senin adına geçer. Ama farz sadaka olarak senin senden çıkmış sayılmıyor. Ha demek istediğim acizane maddeciler maddeciler ey maddi yönden ilim sahipleri veyahutta bu tahassusların sahipleri nasıl tahassusları konusunda bazı şeyleri yanlış veya da doğru olup olmadığını ayırt edebiliyorsa dinimiz de böyledir. O zaman biz dinimiz konusunda yapacağımız her amel mutlak manada Kur'an ve sünnete götürmemiz gerekiyor. Ve buradaki sünnet dediğimiz zaman sahih sünnet. Kur'an ve sünnet ashabın anlayışına olması, uygun şart, olması şarttır. Bazıları diyorlar ki efendim siz ashabın anlayışını nereden getirdiniz? Gösterin bize Kur'an'dan ve sünnetten. Ve Allah Celle Celaluhu bunu onlara gösteriyor. Ve burada şu anda bu zamanda birçok Müslüman itiraz ediyor. Maalesef Bu cümleye itiraz ediyor ki siz bu ashabın anlayışını nereden çıkardınız arkadaşlar? Hep kendi kendinize konuşuyorsunuz diyor. Bu da bir bidattır işte. Bu da yeni bir mezheptir veyahut da yeni bir memnedir. E şudur veyahut da kıyastır veyahut da iştihattır gibisi. Yok bizzat Kur'an-ı Kerim'de bunun yeri vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de olan nedir? Devamlı konuştuğumuz bir şeydir. Hatırlayan var mı aranızda? Efendim? Diye Başka? Hocam. Ashabın anlayışı. Ne? Yani yapacağımız amelin Kur'an, sünnete ve ashabın anlayışına uygun olması şarttır diyoruz. Evet. Bu neydi? Neye? Devamlı konuşuyoruz bunu. Sürekli konuşuruz. Yani hatırlamanız gerek. Neyse hatırlamıyorsunuz, hatırlarsınız inşallah. Nisa suresinin, Nisa suresinin 115. ayeti. Hatırlayan var mı? Yok. Söylersen, gelse gelse geldim. وَمَنْ يُشَاقِقِ Sen't. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ اَيْنَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ اَيَّ مُؤْمِنِينَ Ben sen miyiz? Hayır. Kur'an o zaman indiği için o zaman Allah Celle Celaluhu tamam mı? Buradaki el ve veyahut da müminlerin sebil'i onun zamanında yaşayan şiya ashabın yolu. Ashabın yolu nedir? Kur'an ve sünnettir. Nisa 115. Öbür hadiste ne diyor? 114. Evet. Yüze, nisa suresi 115. Bundan önce okuduğumuz hadis ne diyor aleyhissalatü vesselam? Hatırlayan var mı? Demin demin okuduk, demin burada okuduk. Men amel, şey, Elham şurası üzerinde ayet, üzerinde Hadis, hadis, hadis. Men amel, amel, amel, amel, aleyhiss aleyhissalatü Hayır, hayır, hayır. Hala sıratı mi? Yok. Bütün de. de yes. <tsk> He? Bütün <ainways dishes> <turn Cul> Olur mücenem ya. Bu kadar da oturmusunuz ya. Hadi söylemeyeceğim siz hatırlayın tamam. Burada demek istediğim acizane. Burada ashabın anlayışı tek kelimeyle Kur'an ve Sünnete dayalıyor. Burada hani Allah Celle diyor ki ve men yuşakıqir min Ey bir mesele bir kişiye best belli olduktan sonra anladıktan sonra ve anladıktan sonra inat ederek ve Selam'e karşı koyarsa ve müminlerin sebiline uymazsa ve yettebiye gayre sebilil mümin, ey, müminlerin yolu dışındaki başka yola uyarsa ne demiştik? ve ala kulli sebilin minha şeytan hedihisubul hedihisubul yani el furak dost doğuruyor kimin sebilidir? Allah'a Allah yani e, Allah'a sağlık istedim çizgisi olduğu gibi ashabın çizgisi ve bunlara tabi olan onun için dikkat ediyoruz biz ne diyoruz devamlı diyoruz ki selefi salihin Kur'an sünnet ve selefin anlayışı selefi salihin anlayışı dediğimiz zaman ey ashabın anlayışı ve bu çizgiye tabi olan herkes ey artık bu çizgiye tabi olan tamam mı özellikle dört mezheb ve bunlara uyan olan insanlar tamam mı o zaman Kur'an'ın e, şey ashabın anlayışı din konusunda esastır. Yani bir kişi dese ki bana Kur'an yeterlidir derse, derse ki, hayır sen yanlışsın. Çünkü Kur'an'da her şey açık bir şekilde, tafsilatlı bir şekilde zikredilmemiştir. O zaman Kur'an bize yeterli değildir. Tamam mı? Mutlaka sünneti ona ne yapmak lazım? Ek yapmak lazım. Birisi dese ki efendim bize Kur'an ve sünnet yeterlidir dersek, derse, derse Eski hay yeterli değildir. Niçin? Kur'an ve sünneti en iyi bir şekilde anlayan kimler oldu? Ashabı. Ashabıdır. O zamanda yaşamışlar, Hz.at ve sen'i görmüşler ve bizzat her şeyi fiiliyle görmüşler. Bütün ibadetleri Ali ve selam yaşadığı hayatı boyunca onun etrafında, onun çevresinde onunla beraber oturmuşlar, cihada çıkmışlar camide namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar zekat vermişler, cihat yapmışlar, bütün bu meselelerde ne yapmışlar? Aleyhisselatü Vesselam'ı bizzat görmüşler o zaman onu ve se'min ama kastettiği veya da amaçladığı şeyi en iyi bilen kimlerdir? onun ashabıdır tamam mı? onun ashabı dışındaki yollar deminki hadiste zikrettiği gibi ve hadihi subul Ay işte bu subul-i bun yollardır. Bu yol artık işte harici olabilir, mütezil olabilir. Efendim tarikatçı, <gülüyor> sofi olabilir. Efendim Bahaeci olabilir, Kadiyani olabilir, İsmaili olabilir, Rafizi olabilir ve olur olur olur artık e esasen fırkalar bitmiyor. Tamam mı? Ha o zaman Kur'an ve sünneti, Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışına uygun olmayan amel nedir? Bu hadise göre, bu şey hadislere göre nedir? Bid'attır. O zaman Ali'satt ve selamın amel etmediği bir amelle kalkıp da şu anda amel edersek o amel nedir? Batıldır. Ali'satt ve selamın kılmadığı bir namaz kalkıp biz kılarsak o amel nedir? Batıldır. Her ne kadar hapte esrukun vacip, şartlar, sünnet, çubu falan bile olursa. örnek verecek olursak mesela kandil gecesinde, Recep ayında mesela, diyorlar ki işte toplanıyorlar şu kadar namaz kılacaksınız, şu kadar adlı namaz kılacaksınız. Yani Sallallahu Aleyhi onun döneminde bu geceleri kutlamadı. Ne miraj gecesini kutladı, ne doğum gecesini kutladı. Ey onun ve veyahut da doğumunu kutladı. Kutlamadı. Ve bunları kutlayabilirler. Demek ki kutlamadıysalar o zaman bunun kutlanması gerek yoktur. O zaman biz kalkıp orada kutlanmadıysa da o ibadetle amel edilmediyse biz kalkıp da bu ibadeti yaparsak, icat edersek veya yahutta icat edin, bir kişi icat etmişse biz de bu icat edilen şeyle amel edersek bu nedir? Allah katında makbul değildir. Peki, Ali Satt ve selam yapmadı. Ashabı da yapmadı. Ashabı da bunu yapmadılar. Ey Ali Satt ve Selam ve Fatih ashabı onun mühridini kutlamadılar. Onun Miraç gecesini de kutlamadılar. Yani biz Ali Sattı'sın, Bekir'den, Umar'dan, Osman'dan Ali'den daha mı çok Ali Sattı'sın seviyoruz? Değil. Ve Allah Celle diyor ki: "İn kuntum tuhibbu, in kuntum tuhibbuna Allah'a, fettabi'uni." Eğer gerçekten siz Allah'ı sevmekte iddialı iseniz, o zaman bana tabi olunuz. Ha o zaman bütün ibadetlerde Ali Sattı'sın'a tabi olmakta nedir? Esastır. Diyor ki, sorular mı 10 dakikamız varacak. Efendim. Sorular mı dakikamız daha var, 11'de bitireceğiz. Tamam. Yedi dakika var. Burada İmam Nesai'nin ve İbn Mace'nin gösterdiği rivayet ettikleri ve taklit ettikleri hadise diyor ki, Aleyhissalatüsselam, iya'kum ve al gulufi din. Iya'kum vel al gulufi din. Dikkat ediniz diyor. Dinde sakın aşırı gitmeyiniz. Ne demek aşırı? ey ölçünün üzerine gitmeyiniz ölçünün içinde çıkmayız. çünkü din bir ölçüye bağlıdır sen bu ölçüyü aşmayacaksın şu bardak tamam mı şu bardak nereye kadar dolar şuraya kadar sen bunu dolduktan sonra kalkıp su dökersen bu ne olmuş olur <gülüyor> taşmış olur ve aşırılığın eğer yani burada nedir el gulüe demek nedir aşırılık ey haddini aşmış bu bardağın üstünde çıkan su nedir Haddini aştığı için azıyor Dolayısıyla diyor ki burada Aleyhisselatü Vesselam İyyâkum Sakın sakın sakın Dinde aşırı gitmeyiniz Ey Kur'an'dan Sünnetten Ashabın anlayışına uygun olmayan Bir şeyi kimin tarafından Gelirse gelsin o imam Ne kadar büyük imam olsa bile Sakın onu almayınız Çünkü bu din imamlara göre hocalara göre Şeyhlere göre Liderlere göre değil. Bu din Allah'a göre aleyhissalatü vesselam'e göredir. Allah'ın Kur'an'ına, Allah'ın kitabına göre ve aleyhissalatü vesselam'in sünnetine göre. Ama dünya konusunda işte şu mühendisten alacağımızı alırız. Bir şey olmaz. Senin araban var, bozuldu. Mühendise götüreceksin. Hocaya, alime götürmeyeceksin. Çünkü alim bu arabadan anlamaz. Tamam mı? Sen televizyon tamir edeceksin, televizyoncuya gideceksin. Gözün ağrıyor, göz doktoruna gideceksin cami hocasına gitmeyeceksin tamam mı? ama sen din konusunda bir şey yapmak istersen mühendise, profesöre, doktora değil hocaya gideceksin ama hangi hoca? Kur'an'ı sünneti ashabın anlayışına uygun anlayan bir hocaya gideceksin din konusunda Kur'an ve sünnete göre tamam mı? bilinçli olan kişiye gideceksin rastgele değil hemen arkasına diyor ki aleyhissalatü vesselam فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ kablakum قَبْلَكُمْ اَلْغُلُوفِ الدِّينِ Tamam mı? Zira diyor, sizden önceki insanları helak eden şey neydi? Dinde aşırı gitmeleriydi. Artık bunlar, ister Hristiyanlar olsun, ister Yahudiler olsun, ister müşrikler olsun, ister kim olursa olsun. Madem ki <gülüyor> bu dinin bir kitabı var ve bu dinin de bir sünneti var. O zaman biz dinimiz konusunda aşırı gitmek sizin yapacağımız her ibadet, tamam mı? Her ibadet Kur'an ve sünnete uygun olması gerekiyor. Aşırı gitmeyeceğiz. Çünkü bazı şahısların yaptıkları gibi hiçbir delilleri olmaksızın şuna kafir, buna kafir, o kafir, bu kafir. Kimse Müslüman kalmadı onlardan başka. Sayıyorlar filan kafir, dünyada anim kalmadı, herkes kafir oldu sadece onlar Müslümandır tıpkı haricilerin söyledikleri gibi. Hariciler kendilerinden başka hiç kimse Müslüman yoktur. Hatta diyorlar ki yani cemaat şu anda cemaat cemaat el-hijra el ve tekfir dedikleri esası Mısır'da diyorlar ki bizim tekfir ettiğimiz kişi tekfir etmeyen herkes kafirdir. Yani onlar bir kişiye deseler ki bu kafirdir. Sen de desen ki hayır bu kafir değildir. O zaman diyor ki sen de kafirsin. Bu nedir? Bu dinde aşırılıktır. Ve Aleyhisselatü Sen diyor ki her kim bir kardeşine tamam mı? Kafir, Yahudi, Hristiyanı derse tamam mı? O söz nereye gider? O söz ilk önce göklere çıkar. Bütün gök kapıları ona kapanır. Ondan sonra gelir. Nereye gelir? O söylenen kişiye gelir. Eğer o kişiyi de o sözü hak etmediyse o o söz kimden çıktıysa ona gelir ve kendisi kafir olur Allah korusun Euzubillah. bu nedir bu dinde aşırılıktır dinin bir ölçüsü var o zaman Müslüman bu ölçüyü aşmayacak hangi hükümde olursa olsun hangi ibadette olursa olsun hangi sözde olursa olsun din konusunda konuşuyorsan ölçüye göre konuşacaksın kur'an sünnet ashabın anlayışı yok sen herhangi bir fen herhangi bir tahassuz bir teknoloji konusunda konuşuyorsan o teknolojinin usulüne göre konuşacaksın. Sen bilgisayarı konuşacaksın, bilgisayarın sistemine göre konuşacaksın. İnşaat mühendisliğinin projesine göre veya yok da feline göre değil. Çünkü her tahassüsün kendine göre bir uslubu var, bir huslu var. Onun için Allah Celle diyor ki فَاسْأَلُوا اَهْلَا zikri in كُنْتُمْ لَا Ve müfessirler diyorlar ki her ne kadar Allah Celle Celaluhu bunu dinle ilgili söylüyorsa aynı zamanda bu bütün diğer tahluslara da şamildir. Ey sen bir ev yapmak isteyeceksen kime soracaksın? Mühendise, inşaat mühendisine soracaksın. Öyle değil mi? Sen kapı pencere yapacaksan demirciye gideceksin. Efendim sen televizyon tamir edeceksen televizyon tamircine gideceksin. Yok, göz göz hastalığı göz doktoruna, mide hastalığı mide doktoruna, efendim kemik hastalığı kemik doktoruna ve bu şekilde. O zaman her şey tahassusuna, tahassus, o tahassus sahibine soracaksın. Her ihtiyaç gördüğün şey o tahassus. Din konusunda yine o şekilde. Sen din konusunda bir ihtiyaç sahibi misin herhangi bir meselede? O meseleyi din alimlerine götüreceksin. Feselu ehlezzikri. Ey zikir ehline. Buradaki ehlezzikri nedir? Ey Kur'an'ın ehline. Alimlerine götürünüz. Ve Yahutta Kur'an'dan ve sünnetten o meseleyi bilen kişiye götürünüz. Eğer bilmiyorsanız bilmiyorsanız o zaman sorun Okuyacağın, araştıracaksın okuyamıyorsan açtıramıyorsan veyahut da okuyor anlayamıyorsan o zaman senin okuduğunu anlayanlara götüreceksin ve o kişi senden daha anlayışlı olduğu için tamam mı daha iyi bir şekilde anladığı için o zaman o meseleyi ne yapar sana anlatır bitti mi Tayyip tamam. ders saatimiz bittiği için burada dersimize son veriyoruz Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse İnşallah gelecek hafta bu konuya devam edeceğiz. Hatta Allahu alem. Bursa Allahu Muhammed, ve la ilaha illa